Allahu Allah, İmne Şeytan, Arjel. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, İladi ve Müslüman, Adal Şirk ve Mushrikin. Ve Salat ve Salam, Allah Ressulü, İladi Ürsele Bediin, Hakkı Yüzhera, Allah Dini Kulli. Ve La Ükeri Kafirun, Ve La Ükeri H Mushrikun, Ve La Ükeri H Demokratiyon ve Alilmaniun. Ama bat, bugün işleyeceğimiz yer. Normalde altıncı maddeden başlamamız gerekiyordu. Fakat altıncı madde gelecek yedinci maddenin içerisinde bir de sekizinci de neredeyse geçtiği için hemen hemen altıncı maddeyi hiç okumuyoruz. Direkt yedinci maddeden başlıyoruz inşallah. Kim okuyacak? Nasıl okuyacaksın abi? 7. Dinde yenilikler çıkarmanın önüne geçmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinde uydurulan şeylerden sakının buyurmuştur. Bidat dine ekleme, çıkarma, değiştirme veya tahrif etme yollarından biriyle yapılır. Çıkarılan bu bidat fasıklık veya küfür olabilir. Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini İbn-i Mesud'den rivayet eder. Ben havuzun başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükseltirip gösterilecek. O kadar ki eğilsem onları tutarım. Ama ben ama ben, ama hemen geri çekilecekler. Ey Rabbim, bunlar benim ashabım derim. Ama bana senden sonra bunların ne bidatlar yaptıklarını sen bilmezsin denilir. Ben de dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun derim. Şimdi dinde yenilikler çıkarmanın önüne geçmek diyor bu bugünkü maddede. Demek ki var olan cihadın ehli sünnet menhecine uyabilmesi için yani Allah'ın yardımını hak edebilmesi için kendisinde bulunması gereken özelliklerden bir tanesi de bu cihadın ve bu cihadın mensuplarının dinde yeniliklerin önüne geçmeleri lazım. Dinde yenilik dediğimiz zaman şer'i manada aklımıza gelmesi gereken şey bidattır. Bidatın lugat manası yeniliktir. Yani yenilik yeni ortaya çıkan şeye bidat denir. Şeriat'taki manası da Aslı dinde benzeyen şeylere, benzeyen fakat Resûlullah'ın veyahut da selefin yapmadığı amellere biz yine ne diyoruz? Yine bidat diyoruz. Aslında bidat'e daha değişik bir tanım yapacak olursak, yani böyle daha her tarafı kaplayacak bir tanım yapacak olursak, ben diyorum ki bidat, kişinin dinle yetinmemesi demektir. Yani bidat'e öyle, işte bidat yeniliktir, dinde yeni bir şey çıkarmaktır değil de, bidat kişinin dinle yetinmemesi demektir. Yani var olan, Allah tarafından gelen dinle kişinin yetinmemesine biz bidat diyoruz. Yoksa kişi eğer dinle yetinirse, din kişiye yeterse, yeni bir şeyler çıkarmanın bir anlamı zaten yoktur. Bidat iki kısımdır. Yani dinde çıkarılan yenilikler iki kısımdır. Bazı bidatlar vardır insanı dinden çıkarır, bazı bidatlar vardır insanı dinden çıkarmaz. İnsanı dinden çıkaran bidatlara bidat-ı mükeffire diyoruz, demokrasi bidatı gibi. Laiklik bid'atı gibi, oy kullanma bid'atı gibi, müşriklerin ordusunda askerlik yapma bid'atı gibi. Bu bid'atler insanı dinden çıkarır. Bunlar da dinde yeniliktir. Selefi-salihin döneminde din adına kimsenin Ebu Ceylin parlamentosuna girdiğini göremezsiniz. Veya din adına kimsenin Atatürk putunun karşısında çocuğunu sabah şeye diktiğini göremezsiniz. Bir de bunu İslam'a hizmet adı altında yaptığını göremezsiniz. E Bugünkiler bunu yaptıkları zaman bu nedir? Bu dinde bir bid'attır. Bu bidatta nedir? Bid'at-i mükeffiredir. Kişiyi dinden çıkaran bidattır. Bir de bunun yanında yani insanı dinden çıkarmayan bidat vardır. Bu bidatta nedir? İşte bildiğimiz kandillerdir, mevlitlerdir, işte zikir törenleridir, işte sufilerin yaptığı raksdır. Bunlar da nedir? Bunlar da kişiyi dinden çıkarmayan fakat sahibinin lanetlenmiş olduğu bidatlerdendir. Demek ki e, bazı kitaplarda işte gördüğümüz zaman e, bu insanı dinden çıkaran bidattır diye Bileceğiz ki bu bid'atın hangi kısmıdır? Bid'atın birinci kısmıdır. Yani çünkü bid'at dinde çıkan bütün yeniliklere biz bid'at diyoruz. Din alanında, ister itikatta ister amelde çıkan bütün yeniliklere biz bid'at diyoruz. Mesela itikattaki bid'atler, misal irca fikri bir bid'attır, kaderiye fikri de bir bid'attır. İrca fikri kişiyi dinden çıkarmamasına rağmen tabi ircanın aşırıya gitmemiş hali. Yani bugünkü hali de bugünkü hali insanları dinden çıkarıyor da. Normal bildiğimiz kitaplardaki irca. Sadece amel imandan değildir, masum yüzlü irca. Masum yüzlü irca insanı dinden çıkarmazken, mesela bir kaderiye, yani Allah'ın ilmi yoktur. Her şey olduktan sonra Allah bilir bid'atı, insanı dinden ne yapar? İnsanı dinden çıkarır. Demek ki her alandaki bid'at, dinde yapılan yenilik iki kısımdır. İnsanı dinden çıkaran ve insanı dinden çıkarmayan bid'atler olmak üzere iki kısma ayrılır. Şimdi peki şeriatın bidatlere bakış açısı nedir? Şeriatın bidatlere bakış açısı çok kötüdür. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Aliyüm Elkmetülakum Dinekum." Bunu daha önce de anlatmıştım. Ben bugün size dininizi tamamladım diyor. Tamamlanmış olan bir din var. Yani şu görmüş olduğunuz bardak Allah Azze ve Celle diyor ki: "Ben bunu ağzına kadar doldurdum. Şuraya kadar dolmuş bu bardak diyor. Şimdi hala yeni bir şey ekleyen insan. Yani Allah ben tamamladım diyor. Adam hala dinde, Peki Allah ben bu ayeti indirdiği zaman yani dini tamamladım dediğinde dinde olmayan bir şey çıkarıyor adam. Mesela ne gibi? Toplu halde bir araya gelip işte raks ediyormuş gibi zikir etmek mesela. Adam bunu dinde çıkardığı zaman, e şimdi Allah diyor ki ben bardağı doldurdum. Bu adam da hala bardağı içinde olmayan şeyleri eklemeye çalışıyor. E bu ne demektir? Demek ki bu adam ya Allah Azze ve Celle'nin sözünü kale almıyor, yani bardağı doldurdun, doldurmadın, benim için bir şey ifade etmez demek istiyor. Veyahut da bu adam nedir? Yani lisan-ı haliyle bu adamın söylemiş olduğu. Veyahut da bu adamın zaten şeye yoktur, zındıktır. Yani hani Allah desin bir şey olmaz, ben bunun üzerine yine de ekleyeceğim mantığındadır. Ondan dolayı yani din tamamlanmıştır. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam bu dinin tamamlandığını bize ulaştırmıştır. Hatta Yahudi ve Hristiy Yahudiler Din tamamlanmıştır ayetini duydukları zaman bu ayet bize inseydi biz bu ayeti bayram edinirdik diyorlar. Hatırlıyorsanız Hz. Ömer de bizim bayramımızda indi manasında Cuma günü Arefe'de indi diyor Yahudilere. Ondan dolayı gerçekten bunu Müslümanların kendilerine bayram edinmeleri lazım. Yani Allah bize dinimizi tamamlamıştır. İkinci olarak direk olarak bidatlerden sakındırma vardır. Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam İyakum ve muhdeşat umur. Aman aman. Yeniliklere karşı dikkat edin. Yeniliklerden sakının diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fəin ne kulla muhdeşatin bid'a. Çünkü bütün yenilikler bidattır. Ve kulla <gülüyor> bid'aatin ve bütün de sapıklıktır. Ve kulla dalaletin filner. Ve bütün sapıklıklar da ateştedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani direkt olarak dinde çıkarılan yeniliklere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sakındırması var. Bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, "Benah defi emri nehada mali semin hufe uvarat dun" diyor. Kim bizim bu dinde yapmadığımız bir şey yaparsa, yani olmayan bir şey çıkarırsa, ihdas ederse, yeni bir şey çıkarırsa, o Allah katından verduttur diyor. Allah katında kabul olmaz diyor. Başka bir hadisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bidat yapanı da bidat yapanı barındıranı da lanet okuyor. "La en Allahu menah defi hadisen avav diyor. Allah bid'at yapana da, bid'at yapanı barındırana da lanet etsin diyor Peygamber Vesselam. Şimdi bu ve bu benzeri naslar neyi gösteriyor ve yazarın getirmiş olduğu hadis çok önemli bir hadis. Yani kıyamet gününde insanlar havuzun başında Peygamberimizin yanına gelecekler, bir grup insan havuzdan geri çevrilecek. Tabi Peygamberimiz ne yapıyorsunuz diyecek, bunlar benim ümmetim, tanıyacak ümmetini. Niye tanıyacak? Çünkü ümmet abdesizinden izinden tanınır, öyle değil mi? İnsan kendi ümmetini tanımaz mı? Dirildiği yer belli yani. Ümmetse havuzun başından çevrilenler olacak. Peygamber aleyhisselatü vesselam, ümmetim, ümmetim diyecek. Fakat Allah azze ve celle ne diyecek? Sen onların senden sonra neler çıkardıklarını bilmiyorsun. Yani ne yenilikler çıkardığını bilmiyorsun. Başka bir rivayette diyecek, sen onların senden sonra neleri değiştirdiğini bilmiyorsun. Başka bir rivayette Allah azze ve celle diyecek, sen onların senden sonra neler yaptığını bilmiyorsun. Yani Peygamberimiz de diyor, benden sonra değiştirenlere Allah rahmetten uzak olsunlar, yani lanet onlar olsun rahmetten uzak olsunlar, rahmetten uzak olsunlar diye. Bu da nedir? Bu da bidattan sakındırmadır. Yani şeriat, elinden gelen bütün yöntemlerle insanları ne yapmıştır? İnsanları bidattan sakındırmıştır ve bidat ehlinin yaptığı amelin de kabul olmayacağını belirtmiştir. Hatta daha önce de belki söylemiştik, İmam Malik ne diyordu? İmam Malik diyordu ki kim bu dinde bir bidat yaparsa ve bunun da yani yeni bir şey yaparsa, bunu da güzel bir şey olduğunu zannederse, demek ki bu adam Muhammed'in risalete ihanet ettiğini düşünüyor demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberimize ne diyordu? Sana indirileni insanlara ulaştır. E peygamber bunu ulaştırmamış. Adam da bunu din adına yapıyor, buna güzel diyor. Demek ki bu adam nedir? Demek ki bu adam e, din alanında peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dine, ee, i̇hanet ettiğini düşünüyor. Buhari bu hadisi Kitabül Fiten bölümünün başında vermektedir. Bunun sebebi dinde bir tık çıkarmanın ve değişiklik yapmanın fitne ve irtidadın en kötü sebeplerinden hatta bizzat bu fitne ve irtidadın kendisi olduğunu işaret etmek içindir. Bunu da Allahü Teala'nın onun buyruğuna aykırı hareket edenler başlarına bir fitnenin gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakılsınlar buyruğu doğrulamaktadır. Ayetteki fitne İslam'ın hükümlerinden sap saparak ve dinde bidat çıkararak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna muhalefet etmenin zorunlu cezasıdır. Allahu Teala şöyle buyurur: "Kendilerini kederden önemli kendilerini kederlenen verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık." Şimdi yazar diyor ki bu İnsanların havuzdan çevrilme, ondan sonra yani bu bidatla ilgili hadisi Buhari diyor fiten kitabında getirmekte. Yani fiten demek fitneler bölümünde hani ümmette çıkacak olan fitneler veyahut da kıyametten önce vuku bulacak fitnelerde getirmekte. Bunu diyor bu hadisi burada getirmesinin sebebi de şudur. Yani bütün bidatler ümmetin içindeki fitnelerin ve irtidatların, dinden dönmelerin sebebidir ee, diyor şey. Ee, yazar. Yani Bukhari'nin burada getirmesini buraya bağlıyor. Çünkü Bukhari'nin kitabının bir özelliği de şudur. Kitabın içerisindeki hadisin geldiği yer, kitabın başlığı, yani Bukhari kelime kelime bir şey ifade ediyor. Bir hadisi Bukhari bir yerde zikrediyorsa, mesela bu hadisi sayhinde birçok yerde zikrediyor. Her zikrettiği yerde mutlaka bir faideye binaen. E Bukhari bu hadisi ne yapıyor? Mutlaka bir faideye binaen Bukhari bu hadisi zikrediyor. Şimdi her bid'at dinde bir e, bozulmanın veyahut da fitnenin veya bir sapıklığın sebebidir. Bu ne demektir? Şimdi yazar bunu şu ayet-i kerimeye bağlamış. فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ fitnetun فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elim verici bir azabın veya bir fitnenin isabet etmesine sakılsınlar. Şimdi her bid'atçı Peygamberimizin emrine muhaliftir. Çünkü Peygamberimizin yapmadığı bir şeyi yapıyor veya Peygamberimizin yaptığına tam muhalif bir şey yapıyor. O zaman her bidatçı bu ayete muhataptır. Yani onun emrine muhalefet ettiğinden dolayı kendisine bir fitnenin yani bir sapmanın, bir kalp eğriliğinin, işte kötülüğe giden bir yolun kalbinde açılacak olan bir noktanın kendine hazırlaması lazım buna. Niye? Çünkü Allah Muhammed'e muhalefet edenlerin başına geleceği bu ayet-i kerimeye bağlamış. Şimdi mesela kendi toplumunuza baktığınız zaman, e, bidatlerin getirmiş olduğu zararlara baktığınızda, mesela çok basit bir örnek verecek olursak, diyelim e, ezandan sonra bizim yapmamız gereken dua bellidir. Peygamber vesselam, insanın Peygamber'in şefaatini hak edebilmesi için yapması gereken dua nedir? E, ezan bittikten sonra Allahümme Rabbahazî'l-da'wati'l-ta'ammeh ve salatil-ka'imeh diye devam eden duayı yapıyoruz, öyle değil mi? Şimdi insanlar dinde bir bidat çıkarmışlar, azizallah diye zamanında. Yani ezan okunduğunda insanlar bu duayı değil de yüce olan Allah manasında azizallah diyorlar mesela. Şimdi zamanla çıkarmış oldukları bu bidat, bir tane sünneti öldürmüş. Yani bu işte Peygamberimizin şefaatine insanın nail eden e, duayı öldürmüş. Daha sonra bu defa neye eklemişler? Şefaat ya Resulullah demişler, bu defa şirke düşmüşler. Yani Allah'ın hakkı olan şefaati Peygamberimizden istediklerinden dolayı, bu defa da insanlar şirke düşmüşler. Bak nasıl bu şirke düştüler insanlar? İnsanların bu şirke düşmesindeki sebep nedir? İnsanların bu şirke düşmesindeki sebep, insanların dinde çıkarmış oldukları bir tane kelimedir. Aczallah. Bak, bak mesela bakın şeylere, e, haricilere. Hariciler kimlerdirler? İşte i̇bn Mesud'un e, gidip de mescitte kendileriyle tartıştığı insanlardırlar. Yani oturmuşlar kendi aralarında, biri diyor hadi deyin bakalım yüz kere subhanallah, hepsi hep beraber diyor subhanallah. Hadi deyin bakalım yüz kere elhamdülillah, hepsi hep beraber diyor yüz kere elhamdülillah. i̇bn Mesud geliyor, siz ne yapıyorsunuz diyor, ya Resulullah daha yeni vefat etti, daha cesedi eskimedi diyor Resulullah, daha kapları kırılmadı Resulullah, ne yapıyorsunuz siz diyor yani. Onlar da diyorlar ki vallahi biz hayırdan başka bir şey istemedik ey İbni Mesud, yani biz oturduk kendi aramızda Allah'ı zikrediyoruz diyor. İbn Mesud diyor ya siz öyle bir yol üzerindesiniz ki bu yol Muhammed'in yolundan daha hayırlıdır. Çünkü Muhammed ve ashabı böyle bir şey yapmadılar. Eğer siz bunu yapıyorsanız demek ki siz onlardan dini daha güzel anlıyorsunuz. O zaman siz onlardan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz e diyor veyahut da diyor siz sapıklık kapılarını açanlarsınız. Yani hadisi kastediyor. Hani dinde yenilik çıkaranların sapık olduğuna dair. Siz sapıklık kapılarını açanlarsınız diyor İbn Mesud. Şimdi daha sonra diyor ki bu adamlar yani bu adamlardan endişe ettiğini söylüyor. Ve haricilerin çıktığı gün, bu adamlar da ordunun içerisinde yer alan adamlar. Şimdi çıkarmış oldukları bidat, dinde aşırılık bidatı en son onları harici haline getiriyor. Yani ondan dolayı dinde çıkarılan her bidat, ya bir fitnenin, ya bir sapıklığın veyahut da dinden dönmenin neyidir veyahut da dinden dönmenin sebebidir. Bakın mesela diyelim ki, e, burada yazar başka bir tane daha şey vermiş. Ee, örnek vermiş ayet olarak. Allah Azze ve Celle diyor, onlar kendilerine verilen öğüdü unutunca kıyamete kadar biz onların aralarına kin ve düşman, düşmanlık sallık. Şimdi insanlara verilen öğüdlerin arasında ne vardır? Kitap ve sünnete sarılma vardır. İnsanlar kitap ve sünneti bırakıp da sağla solla uğraşmaya başladıkları anda Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bunların arasına bir kin ve düşmanlık veriyor Bakın mesela bugün ümmet diye geçinen veya kendini İslam'a, ümmete nispet eden yani bu bu toplumu kastediyorum. Bunların haline bakın, mesela cemaatlerin haline bakın. Sanki cemaatlerin arasında şey var. Yani böyle devlet anlaşmazlıkları var, aralarında bir kin ve düşmanlık var. Bak dönün, asıl sebepleri irdeleyin. Cemaatler niye birbirleriyle çekişirler? Hiçbiri Allah için birbiriyle çekişmez. Yani dönün şöyle asıl sebeplere bakın. Çekişme sebepleri genelde nedir? Onların hocasının bir huyu vardır, öbürünü hocası beğenmez. Öbürünün kocası işte bilmem demiş Kur'an'a ağırlık vermemiz lazım. Öbürünün kocası demiş ki yok Kur'an'ın tefsir olan Risale-i Nur'a ağırlık vermemiz lazım. Öbürünün kocası demiş yok hiçbirine ağırlık vermememiz lazım. Oturup e, kadın gibi zıplamamız lazım, raks etmemiz lazım. Öbürünün kocası demiş bilmem ne yapmamız lazım. Temel sebep nedir? Yani Kur'an ve sünnetten bak, hep sebep bidattır. Hiçbiri de dinle alakası olmayan şeylerdir bunların. Yani zikretmiş oldukları şeyler. Dinde çıkarmış oldukları bidatler yüzünden birbirlerini ne yapıyorlar? Birbirlerini yiyorlar. قُلُّنْ مِيَعَلَذِهِ فَرِحُونَ Hepsi de kendi yanındakiyle sevinip duruyorlar yani. Ondan dolayı ne diyoruz? Kitap ve sünnete sarılmayan insanların düşünen beyni çok olur. Yani ölçü kitap ve sünnet olmadığı zaman, kitap ve sünnete göre düşünülmediği zaman herkes konuşur Türkiye gibi, ağzı olan konuşur. Yani kalemi eline alan din hakkında yazı yazar. kravatı boynuna bağlayan çıkar televizyonda din hakkında konuşmaya başlar. Veyahut ayta kafasına takkeyi takıp badem bıyık bırakan koca kürsüsüne oturur, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışır. E böyle bir yerde de ölçünün hem teoride hem pratikte, ölçünün kitap ve sünnet olmadığı yerde insanların ihtilafa düşmesi kaçınılmazdır, insanların birbirini yemesi kaçınılmazdır. Çünkü ölçü yoktur arada. Ölçü akıldır, ölçü örftür, ölçü insanların gördüğüdür. E böyle olan bir yerde de zaten insanların çekişmesi, çekişmemesine değildir. İnsanların çekişmemesi kaçınılmazdır. Bak mesela bir tane örnek verecek olursak parti bidatı. Yani insanlara tabi dinden çıkaran bidatlardan bir tanesi bu. Diyelim İslam'a parti yöntemiyle hizmet etmek, demokrasinin çarkına girmek. Bu normalde böyle bir şey İslam tarihinde görülmemiş olan bir şey. İşte son dönem zındıkların uydurmuş oldukları bir şey. Şimdi çıkarmış oldukları partiler yüzünden kendilerini İslam'a nispet eden insanlar bunlar. İslam adına değil de mesela AK Parti ile şeyin çekişmesini düşünün. Saadet Partisi'nin. Tabi ikisine de sorsan, ikisi de kendine göre nedir? İkisi de kendine göre e, İslam'ın başını çekiyorlar. Yani şu anda İslam'a en büyük hizmeti kendileri yapıyorlar. İkisini haline bakın birbirlerini yiyorlar. Niye birbirlerini yiyorlar? <gülüyor> kesinlikle ve kesinlikle Allah için değil. Yani hani işte o çıkıp da ona sen bak gittin kafirleri dost edindin. Diğeri de ona çıkıp da sen İslam'ın maslahatına zarar verdin demiyor. Sen işte sınıftan kaçtın, sen gittin parti kurdun. Sen artık yaşlanmışsın, bırak bu işleri. Hep aralarındaki çekişmelerin sebebi nedir? Budur. Bunun sebebi, bu da nedir? Temeli partidir. Partide bidattır. Aynı şekilde buna kıyas edin. Yani bunun gibi bütün bidatler İslam ümmetinin arasındaki bölünmek için nedir? İslam ümmetinin arasındaki bölünmeye sebebiyet verirler. Şimdi şeriat, <gülüyor> yazar Eytisam kitabından İmam Bukhari'nin getirdiği bazı başlıklarını yazar almış ve bidatlerin önüne nasıl geçilir demiş. Yani dinde yeniliklerin önüne nasıl geçilir? Veyahut da bu bölünmenin önü nasıl engellenir diye bazı maddeler getirmiş. Şimdi beraber bu maddeleri okuyacağız inşallah. A. Bidatların yasaklanması ve onlardan sakındırma İnsanlar güzel görse de her bidat bir sapmadır. Hafız hakemi şöyle der. Bütün bidatlar merduttur ve onlardan makbul bir şey yoktur. Hepsi de çirkindir ve güzeli olmaz. Hepsi de sapmadır ve hidayeti olmaz. Hepsi de günahtır ve ecir olmaz. Hepsi batıldır ve hak olanı bulunmaz. Dolayısıyla İzzettin bin Abdüssalam'ın bid'atı vacip, bid'ati vacip, mendup, mübah, mekruh ve haram kısımlarına ayırması aslı olmayan bir taksimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bid'at sapmadır dediği halde İzzettin bin Abdüssalam vacip bid'atin olduğunu nasıl söyleyebilir ki? Şatibi Rahimullah şöyle der. Bu taksim uydurma olup dinden hiçbir delile dayanmamaktadır. Şimdi ee, bidatlerin yasaklanması peygamber aleyhisselatü vesselam bidatlardan insanları sakındırırken fe inne kulle bid'atin dalalet diyor. Bütün ki bütün bid'atler sapıklıktır diyor. Bütün bidatlar. Yani bidatın iyisi veya kötüsü olmaz. Bidatın iyisi veya kötüsü olmaz. Bidatın bidat-ı hasenesi, bidatın bidat-ı seyyesi olmaz. Niye? Yazarın dediği gibi yani peygamberimiz bir şeyin hepsi kötüdür dedikten sonra bir tanesi de çıkıp diyor ki yok hepsi kötü değil. Peygamberimiz öyle demiş ama bunun içerisinde iyi olan da vardır mutlaka e, diyor. Bunun sözü muhakkak ki nedir? Bunun sözü merduttur. Bunun sözü kabul edilmez. Şimdi yazar burada İzzeddin İbni Abdülselam'ın şeyini getirmiş. E, Bidatı beşe ayırması. Vacip, mendup mekruh, mekruh, mübah diye ayırmasını getirmiş. Ayrıyeten mesela diyelim suyuti. İşte başka alimlerin bidat hasene vardır bir de seyyiye vardır diye e, bidati iki kısma ayırmaları bu da aynı şekilde nedir buna dahildir. Yani beş kısma ayıranda iki kısma ayıranda buna dahildir. Zaten bak gidin bakın bidatı diyelim ikiye, ikiye üçe ayıranlar işte bu İzzedin İbni olsun, Suyuti olsun, İmam Gazali olsun kendi aralarında ciddi manada çelişki içerisindedirler. Mesela diyelim ki e, Suyuti'ye göre eli yüze sürmek bir işte diyelim. E, bidat-i hasene ise İzzeddin Abdüsselam'a göre sapıklık bir bidattır mesela. Yani kunuttan sonra elişe yapmak, yüze sürmek. Veya diyelim birine göre bunlardan kunuttan sonra sal salavat okumak, peygamberimize salavat getirmek. E, ciddi bir sünnetken öbürüne yaa bidat-i öbürüne göre ciddi bir sapıklıktır. Yani namaza eklemedir, namazın bozulması e, düşünülebilir. Birine göre mesela diyelim o Şaban'da şunda bunda gecelerde kılınan Yüzlerce rekât namazlar. Bunun birilerine göre işte mesela Gazali'ye göre kesinlikle bunlar bidat-i e, e, bidat e, hasenedir. Bunların kılınması lazım. Nebevi bunların sapıklık olduğunu söylüyor. Yani Nevevi de bidat-i iki kısma ayıranlardan. İmam Nevevi kesinlikle bunun çok şiddetli bir sapıklık olduğunu söylüyor. Bak gene neye geldik? Biraz önce anlattığıma geldik. Ölçü Kur'an ve sünnet olmayınca, birileri kafalarına göre bidat-i hasene, bidat-i seyyiye göre söyleyince, şimdi ben aynı evde yaşıyoruz diyelim bidat-i Hasenecilerdeniz biz. Şimdi diyelim e, benim yaşlı kalktı gece namaz kılacak. Ben de kalkıp diyorum ki senin bu yaptığın sapıklıktır. Niye? Ben Nebevi'den getiriyorum mesela. Açıyorum bak Nebevi böyle demiş. O da açıyor Gazali'den getiriyor. Bak Gazali de övmüş. Yapın demiş. E şimdi ne yapacağız biz? Gene ne olmuş oldu? Şahısların fikirlerine döndüğümüz zaman, yine aramızda bir ayrılık, yine aramızda bir anlaşmazlık söz konusu oldu. Onun için neye dönmek lazım? Yine asla dönmek lazım. Kitaba ve sünnete. Yani kitap ve sünnetle yetinmek, dünya ve ahiret mutluluğunun sebebidir. Kitap ve sünnetle yetinmek. Kitap ve sünnetle yetinmemekte dünya ve ahirette ayrılığa, işte azaba düşer olmanın başlıca sebebidir. Ve tekrar söylüyorum. Yani gidin mesela kontrol edin fetvalarını bu şahısların, bidatı iki kısma ayıranların, kendi aralarında ciddi manada çelişki içerisindedirler. Niye? Sünnete muhalefet ettiklerinden, dinde olmayan bir taksim yaptıklarından dolayı. B. Cahilleri lider yapmaktan sakındırma. Cahillerin görüşlerini ve söylediklerini almaktan sakındırmak, bunun sapma ve dinde bidatler ortaya koymanın, halkın din ve dünyasının bozulmasının en büyük sebeplerinden olduğunu açıklamak. Buhari, Abdullah bin Amr bin As'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Allah size ilmi verdikten sonra çekip almaz. Ama aranızdaki alimleri almasıyla cahil kişiler kalır, kendilerinden fetva sorulunca cahil görüşleriyle fetva verirler. Hem sapıtırlar hem saptırırlar. B maddesi yani Buharî'nin İhtisâm kitabından Kitap ve Sünnete Sarılma bölümünden yazarın getirdiği tedbirlerden yani hani dindeki bozulmanın işte bid'atlerin önüne alma, cahilleri lider yapmaktan sakındırmak. Şimdi zaten genel olarak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cehalet her yerde yerilmiştir. Cahaletin öldüğü hiçbir nokta söz konusu değildir. Yani tarih boyunca da cehaleti öven, cahaleti bir böyle kategoriye sokan hiçbir tane alim göremezsiniz ta ki bizim dönemimize kadar. Şu anda bizim dönemimizde en revaçta olan, en moda cahil olmak. Niye? Çünkü cahil oldun mu, cehaletinle mazeretlisin. Yani ne yaparsan yap. Put atap, git işte boynuna haç git kilisede bulun, git kanun yap, git işte meclise gir. Bir ülkenin başbakanı dahi olsan nedir? Cehaletinle mazeretlisin, Allah seni yapmıyor. Yeter ki La ilahe illallah de bir kere, ondan sonra yap yapabildiğini. Böyle yani şu son dönem zındıklarından dışında cehalete bu kadar yer veren dinde, Cahileti bu kadar böyle dinde bir yere oturtan, insanları cahilliğe, cahilete teşvik eden başka hiçbir şey görülmemiştir bu ümmetin içerisinde. Şimdi dindeki bozulmanın ve sapmanın önüne almaktan, yeniliğin önüne almaktan biri de cahilleri lider yapmaktan sakındırma. Niye? Çünkü cahil şeriatın ahkamını bilmediğinden dolayı kendi kafasına göre hüküm verir. Kendi kafasına göre hüküm verdiği zaman da ümmetin hem din işlerini hem dünya işlerini beraber ifsad eder. Burada çok e, önemli hadislerden bir tanesini getirmiş. Peygamberimiz diyor ki Allah ilmi sizin aranızdan çekip almaz. İlim kalkmaz ortadan. Allah ne yapar? Alimleri sizin içinizden çekip almak suretiyle ilmi alır. Alimleri alınca cahiller kalır. İnsanlar cahillere soru sorarlar. Cahiller de ilimsizce fetva verirler. Hem saparlar hem de saptırırlar. Yani cahiller kendi kafalarına göre fetva verdikleri zaman hem saparlar hem de aynı zamanda ne yaparlar? Saptırırlar. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dediği aynen böyledir. Yani insanlara hidayete götürecek olan nedir? İlimdir. Eğer bir insan ilimsizce fetva veriyorsa hem insanları sapmaya hem de kendisini hem saptırmaya hem de kendisini sapmaya nedir? Müstehaktır. Ondan dolayı yani bir sonraki madde de aynı bununla beraber bununla bağlantılı. Üçüncü madde. İstersen onu da hemen hızlıca oku. C. Âlimleri lider yapmanın ve hükümleri onlardan almanın teşvik edilmesi. Yukarıdaki hadis bunu belirtir. Ayrıca şu hadis de bununla alakalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanet yetirilirse kıymeti bekle dedi. Emanet nasıl yetirilir denilince emanet yetirilirse kıyameti Kıyamet. bekle dedi. Emanet nasıl yetirilir denilince iş ehli olmayana verilirse emanet yetirilir buyurdu. Yani... Ondan dolayı şu okuduğumuz bölümle de alimleri lider yapmak. Yani bilen insanları insan önüne geçirdiği zaman, tabi bu bilen insanlar geçen haftada, geçen dersimizde mi anlatmıştım? Yani malumat sahibi ile alim arasındaki fark, öyle mi? Geçen bu derste mi anlatmıştım? Malumat sahibi ile alim arasında fark vardır. Yani çok kitap okuyan adamı başa geçirmek değildir bu. Gerçekten öğrendiğini yaşayan, öğrendiğini hayata döken insanları, eğer insan kendi önüne, kendi başına geçirirse, o zaman bu nedir? İlim insanların felahıdır, kurtuluşudur. Bakın Mekke'nin müşriklerin veya Peygamberimiz gelmeden bütün bir dünyanın e, küf karanlık içerisinde, küfür içerisinde olmasının sebebi nedir? Cahil olmalarıdır, cahilce yaşamalarıdır. Ondan dolayı yani küfrün, bidatın, fıskın her şeyin ana kaynağı ve sebebi kişi cehalettir veya cahillerin insanların başına reis yapılmasıdır. Bütün felahın kaynağı da nedir? İlimdir. Veya ilim ehli insanların, insanların önüne geçirilmesidir. E bugün maalesef ilim ehli olan insanlar, e, yönetilen değil de yönetilen konumunda oldukları için, yani insanlara yön veren değil de kendilerine yön verilen konumunda oldukları için, bir türlü insanlar ne yapamıyorlar? Bir türlü insanlar felahı bulamıyorlar. <gülüyor> D maddesi. D. <De> <gülüyor> Bozuk görüş ve kıyasın kötülenmesi. Bozuk kıyası ilk yapan lanetli iblistir allah Teala onun bu kıyasını şöyle aktarır. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise topraktan yarattın dedi. Bozuk kıyas, nasla aykırı olarak yapılan kıyastır. Bozuk görüşte böyledir. Şimdi burada yazar, bozuk görüş ve kıyasın kötülenmesi. Şimdi kıyas nedir? İnsanın kendi hakkında nas gelmeyen bir meseleyi üzerinden nas olan bir meseleye kıyas etmesidir. Yani diyelim ki burada bir tane mesele var. Ee, bu mesele hakkında hiçbir nas yok, görünmüyor. Şurada da bir tane mesele var. Bu mesele hakkında nasıl var? Allah Azze ve Celle hüküm bildirmiş. Aralarındaki illet ortak. Yani ikisi de ikisinin de ortak bir benzerlik yönü var. Ha o zaman ne diyorsun? Demek ki bu, bunu da buna kıyas edelim. Bunun hükmü neyse, bunun hükmü de bu olsun diyorsun. Mesela diyelim şimdi şeriatın e, eroin hakkında bir hükmü bir hükmü söz konusu değil. E şimdi eroine bakıyorsun, eroindeki özellik ne? Aklı örtüp kişiyi sarhoş etmesi. Şeriatın ne hakkında hükmü var? İşçi hakkında hükmü var, öyle değil mi? Niye şeriat işkiyi haram kılmış? Sarhoş edici olduğundan dolayı. E eroin de sarhoş edici mi? Edici. Eroin de zarar verici mi? Verici. O zaman ne diyorsun? Getir bunu buna kıyas edelim diyorsun. Ne olsun? Bu da bununla beraber haram olsun diyorsun. Şimdi bu kıyas, ümmetin çoğunluğunun kabul ettiği kıyas bu. Yani dört tane meşhur delilden bir tane kıyas bu. Bir de bunun yanında bir tane kıyas var, bozuk kıyas. Yani hiçbir asla ve usule dayanmadan, kişilerin kendi kafasına göre istediği meseleyi istediği meseleye kıyas edip, sonuca ulaşması. Mesela ne gibi? Partiyi hilf-ül fudula kıyas etmek gibi. Yani parti ile hilf fudulu birbirine kıyas edebilmek için, insanın ya spastik özürlü olması lazım. Yani kafasının hiç çalışmaması lazım. veya da ne olması lazım? Zındık olması lazım. Dini bozması lazım. veya Parlamentoya girmeyi e, ne delil almak gibi işte Efendim e, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Kabe'yi tavaf ediyordu Kabe'nin içerisinde putlar vardı yani bunu getirip de e, şeye parlamentoya girmeye delil almak gibi mesela örnek olarak veya Hudeibi anlaşmasını Amerika'nın ordusuna girip Afganistanı vurma veya Tegin ordusunda bulunup da NATO ile beraber Afganistan'a gidip Müslümanları vurmaya delil almak gibi mesela. Bu kıyas da nedir? Bu kıyaslar da tamamen batıl, fasit, bozuk ancak yazındığın zındığın veyahut da beyin özürlü insanın yapabileceği şeylerdir, ee, kıyaslardır. Ha dindeki sapmanın önüne geçmenin yollarından bir tanesi de nedir? Bu bozuk kıyas ve bu bozuk görüşün önüne geçmektir. Bozuk görüş demiş olduğu da yani akıl, rey demiş olduğumuz akıl ehlini kastediyor burada. Bu da nedir? Daha önce de söylemiştim, geçen derslerimizde de anlatmıştım. Şeriat her aklı eleştirmez. Çünkü şeriatta Kur'an-ı Kerim komple baştan sona aklı över, akla teşvik eder. Ama hangi akıl, kendi ölçüsünü bilen Kur'an ve sünnet ölçülerinin dışına çıkmayan akıldır. Eğer bir akıl veya rey Kur'an ve sünnetin önüne geçiyorsa veya Kur'an ve sünnet benim aklıma göre anlaşılması lazım diyorsa o zaman o nedir? O bu bahsetmiş olduğumuz e, dinde sapmanın ve dinde bozulmaya sebebiyet verecek olan maddelerdendir. Bunun önüne ne yapmak lazım? Bunun önüne geçmek lazım. Yazar bu bölümün içerisinde yani bozuk kıyasın sebep olduğu veya bozuk görüşün sebep olduğu bölümlerle ilgili sıfat inkarını getirmiş, nasıl aykırı maslahatı getirmiş, bir de mezhep meselesini e, zikretmiş. Biz bunların hepsini geçen konularımızda tek tek zikrettiğimizden dolayı, o uzun uzun anlattığımızdan dolayı tekrardan anlatmamıza gerek yoktur. Buyur e. Zorlaştırma ve aşırılıktan sakındırma. İbn-i Mesud radiyallahu anhü, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Aşırılar helak oldu, aşırılar helak oldu, aşırılar helak oldu. <gülüyor> Hatta bir şöyle der. Hadiste geçen e, aşırılar, aklın ulaşmadığı derin şeylere dalan ve dedikleyen kişidir. <gülüyor> İmam Ahmet rahimullah i̇bn Abbas'tan radiyallahu anhü merfu olarak şöyle rivayet eder. Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gittikleri için helak oldular. İbn Teymiye rahimeullah şöyle der. Bu amellerde ve itikatlarda olabilecek bütün aşırılıkları kapsar. Şimdi dinde aşırılık ve zorlaştırma. Şimdi evvelen yani aşırılıkla ilgili şeylere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu zorlaştırma ve aşırılık, aşırılık iki kavram çok büyük bir kaymaya uğramış. Yani böyle bu süreç içerisinde, tarihi süreç içerisinde çok ciddi ve bu yanlış bir kayma geçirmiş zorlaştırma ve aşırılık. Şimdi zorlaştırma ve aşırılık dediğimiz zaman insanlara genelde şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani bir adam mesela dinini çok güzel yaşıyorsa, Allah'ın emrettiklerinin hepsini yerine getiriyorsa ve insanları da buna muhalif olan şeylerden sakındırıyorsa bunun adı ne oluyor? Bunun adı aşırı oluyor. Yani e, oysa İslam'da bunun adı takuadır, yani İslam'da buna aşırılık denmez. Bir insan dini ne kadar güzel yaşayabiliyorsa o kadar takvalı demektir. Ne kadar bir insan dininde, e, dinine mütemessikse, bağlıysa bu insan cennete giden öncelerden, öncülerdendir. fes es sâbikûndandır Önde gelenler, önde gelen insanlardandır. Allah'ın övdüklerindendir, sağcılardandır. Kitabının kendisine verilenlerdendir. Hesapsız cennete gideceklerdendir. Dinde bu adamın, bunun tanımı budur. Yani dini en güzel yaşamanın karşılığı budur. Şimdi bir de... E, Aynı şekilde zorlaştırma da böyledir. Yani zorlaştırma dediğin zaman mesela diyelim ki <gülüyor> insanların heva ve hevesine aykırı dinin hükmünü zikretmek zorlaştırmadır. Yani mesela diyelim dinin bir konuda bir hükmü var. Örnek faiz. Faiz haramdır. Şimdi adamın işini yapabilmesi için faiz alması lazım bankadan diyelim. Siz bunun hükmünü adama zikrettiğiniz zaman adam diyor ya bunlar da dini zorlaştırıyorlar. Hiç dini kolaylaştırmıyorlar. İnsan bunlara bakınca İslam'ı bırakası geliyor mesela. Bu tip şeytani Kavram bozuklukları sizi sakın emri bil ma'ruftan anil münkerden veya dini yaşamaktan alıkoymasın. Çünkü bu şeytanların kendi dostu olan insanlara kendine itaat eden taifesine vahyetmiş olduğu süslü sözlerdendir. Yani kavram kargaşası da şeytanın işte süslü sözlerinden bir tanesidir. Ondan dolayı şimdi zorla zorlaştırma ve aşırılığı güzel tanımlamak lazım. Bak zorlaştırma ve aşırılık nedir? Zorlaştırma ve aşırılık şudur. Dinde olmayan veya Allah'ın bizlere yüklemediği şeylerle insanın kendini yükümlü tutmasıdır. Yani dinde aşırılık budur. Dinde olmayan mesela bidatçilik dinde aşırılıktır. Yani mevlüt kutlamak, kandil kutlamak dinde aşırılıktır. Dini zorlaştırmadır. İnsanların önüne vit kağıdı tutuşturmak bu nedir? E, dini zorlaştırmaktır, dinde aşırılıktır. Niye? Çünkü dinde olmayan ve Allah azze ve celle'nin insanlara yüklemediği şeylerle insanları yükümlü görmek Dinde aşırılık ve zorlaştırma budur. Bakın Kur'an-ı Kerim'in genel ruhuna ehli kitabı aşırı olarak vasfeden Allah ehli kitabı dini güzel yaşadıklarından dolayı ehli kitabı aşırı demiyor. Bilakis dini yaşamadıklarından dolayı ehli kitabı aşırı diyor. Yani bakın mesela Allah azze ve celle peygamberimize işte ey Muhammed, "Festekim kemâ umirta ve men tâbe ma'ka ve Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle beraber olanlarla, yani seninle beraber iman eden, tövbe edenlerle beraber emrolunduğunuz gibi dost doğru olun ve aşırıya da gitmeyin diyor Allah. Yani velatet kav, azgınlaşmayın diyor. Aşırıya gitmeyin. Buradaki kast nedir? Dost doğru olmamaya Allah aşırılık diyor. Yani bu çok önemli bir şeydir. Allah'ın aşırılık dediği şey dini yaşayanlar değildir. Dini yaşamayanlardır. Hak yoldan dost doğru olan yoldan sapanlara Allah Azze ve Celle aşırılar diyor. Niye aşırı denir bunlara? Heva ve heveslerine aşırı seviyede uyduklarından dolayı. Yoksa dinini yaşayan adama hiçbir şekilde ne denmez? Aşırı denmez. Yani siz hiç Peygamberimizin işte Hz. Ebubekir'i karşısına alıp da ''Ey Ebu Bekir, sen malını çok çok veriyorsun. Sen işte geceleri hep kalkıp namaz kılıyormuşsun. Hüngür hüngür ağlıyormuşsun. Hatta komşular rahatsız oluyormuşsun. Sen ne kadar aşırı bir adamsın. Yani bırak şu aşırılığı, böyle aşırılık yapma.'' Dediğini gördünüz mü hiç? Mümkün değil göremezsiniz. Niye? Çünkü bu takvadır. Bilakis Peygamberimiz teşvik ediyor. Bugün gece namazı kılan var mı içinizde? Bugün hasta ziyareti yap yapan var mı içinizde diye Peygamberimiz teşvik ediyor insanlara amele. Peygamberimiz kime kızıyor? Adamın biri diyor ki ben hiç ömrümde evlenmeyeceğim. Bak Allah'ın yüklemediği bir şeyi kendine yüklüyor. Ben hiç ömrümde evlenmeyeceğim. Biri diyor ki hiç ara vermeden sabahlara kadar namaz kılacağım. Allah bunu yüklememiş. Çünkü ne diyor peygamberimiz? Nefsinizin de sizin üzerinizde hakkı var, gözünüzün de hakkı var, kadının da hakkı var sizin üzerinizde, uykunun da yani nefsinin de hakkı var, uyuman lazım. Adam Allah'ın yüklemediğini kendine yükleyince, peygamberimiz ne diyor adama? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Bak kime peygamberimiz aşırıdır diye kızıyor? Dinde olmayan şeylerle, veya Allah'ın Allah kendilerine yüklemediği görevleri kendilerine görev bilen insanlara. Peygamberimiz ne yapıyor? Kızıyor. Yani bugün insanların aşırılık dedikleri şey, aşırılık değildir, takvadır. Yani genel olarak insanların bildiği şey. Normalde dediğimiz gibi aşırılık nedir? Dinde olmayan, hak yoldan sapma yani dinde olmayan şeylerle veyahut da Allah'ın insanlara yüklemediği şeylerle insanların kendilerini yükümlü görmesidir. Ha bu aşırılık ve zorlaştırma dinde yerilmiştir. Helekel <gülüyor> mutanatyaun diyor Peygamberimiz. Üç defa üst üste aşırı gidenler ister amelde ister teoride ister pratikte aşırı gidenler helak olmuşlardır. Aklın ulaşmadığı veya şeriatın tafsilatını getirmediği hem amel olarak hem fikir olarak yerde aşırıya giden insanlar, dalan, kurcalayan insanlar ne olmuşlardır? Helak olmuşlardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine işte İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz diyor dinde aşırılıktan sakının çünkü sizden öncelikler ne yapmışlardır? Sizden öncekler aşırılıktan dolayı helak olmuşlardır diyor Peygamberimiz. Yine aynı şekilde başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki o da yine konunun içerisinde gelecek. Sizden önce dinde aşırı giden hiç kimse yoktur ki mutlaka din ona galebe çalmıştır. Yani hani ben dinde aşırı gideceğim dediği zaman din ona ne yapar? Din ona galebe çalar. Altından kalkamaz. Yani mümkün değildir. Allah'ın yüklemediği yükümlülüğü kendine yükleyen adam altından kalkamaz. Alta başına ne geleceğini de birazdan yazar. İnşallah ne yapacak? Anlatacak. Demek ki neyi anlayalım? Yani önümüze bir e, bazıları konuştuğu zaman özellikle dinde aşırılık ve zor, zorlaştırma ile ilgili adam başlıyor nasları getirmeye pat pat pat pat okuyor okuyor bak işte Allah böyle demiş Resulü böyle demiş aşırı gitmemek lazım falan diyeceksiniz ki amcaoğlu sen önce bana bir aşırılığın ne olduğunu tanımla yani aşırılık nedir? hani nasları okumadan önce önce sen bir aşırılığı anlat aşırılık nedir diye sizin içerisinde bulunduğunuz hali anlatıyorsa eğer adam zaten yalan söylüyor çünkü bunun adı şer'en aşırılık değildir ne Kur'an ne sünnet buna aşırılık demiyor. Yok eğer diyelim bizim kastettiğimiz aşırılığı söylüyorsa adam o zaman diyeceksiniz çok e, boş konuşma. Allah'ın verdiği nefesi boş yere tüketme. Çünkü bende böyle bir hastalık zaten ne değildir? Mevcut değildir. Buyurayım. Aşırılık Hristiyanların küfre düşmelerinin sebebidir. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey kitabe ehli dininizde aşırıya gitmeyin ve Allah hakkında haktan başkasını söylemeyin. Onlar İsa Aleyhisselam hakkında onu ilah yapacak kadar aşırıya gittiler. Muhammed bin Abdülvahhab Rahmeullah Tevhid isimli kitabında insanların küfre girmesinin ve dinlerini terk etmesinin sebebi salih kişiler hakkında aşırı gitmeleridir. Şeklinde başlık kullanmış ve sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın veddi, suvayı, yeğüsü ve yeükü ve nesri bırakmayın dediler ayetini açıklarken Buhari'nin rivayet ettiği İbn Abbas hadisini aktarmıştır. Bir dakika. Şimdi e, ikinci noktamız, dinde aşırılığın yani veyahut da işte Hristiyan, Yahudi ve Hristiyanların e, dinde sapmalarının temel sebebi dinde aşırıya gitmeleridir. Yani dinde aşırı e, olmalarıdır. Şimdi dinde aşırı olmaları da nedir? Salih insanların zatında e, çok aşırıya kaçmalarıdır. Yani bu sadece Yahudi ve Hristiyanların özelliği değildir. Bütün hemen hemen dünyadaki şirkin temeli insanların insanları yüceltmeleridir. Yani... Herkeze haddinden fazla bir mertebeye oturtmaları insanların şirke düşmesine sebep oluyor. Bak da diyelim eskilere gidelim. Yazanın burada vermiş olduğu örnek. Hani Nuh suresinde Allah Azze ve Celle diyor ya, sakın Nuhun kavmi diyor ve di Su'a ya Gusu ya Uku Nasr ibrağmayın. Beş tane putis put misal yiyor. La tazarunn aleyhatekum, wa la tazarunn wadden, wa la e, Su'a, wa la ya Gusu wa ya Nasra diyor ya Allah Azze ve Celle. Şimdi burada geçen insanlar kimdir? İbn Abbas şöyle anlatıyor, diyor ki burada ismi geçen insanlar, bunlar Nuh kavminin içerisinde salih insanlardır. Yani ibadet eden Allah Azze ve Celle'yi anan, sürekli işte hak üzere olan insanlardır. Ne zaman ki diyor, e, bunlar vefat ettikleri zaman, şeytan bu insanlara diyor ki ya siz hani bu insanlar, e, bu insanları hatırlar gördüğünüzde Allah'a hatırlıyordunuz. Tekrardan bu insanlara öyle şeyler yapın ki onu gördüğünüz zaman Allah Azze ve Celle'yi hatırlayasınız diye. İnsanlar da ne yapıyorlar? İnsanlar da bir şey yapıyorlar. Ee, bunların heykellerini yapıyorlar. Ve yapmış oldukları bu heykellere zamanla zaman geçtikten sonra bu heykellere tapılmaya başlıyor. Şimdi e, tabii dikkat ederseniz burada bu insanlar niye saptılar? Veya bu insanlar niye küfre düştüler? Bu insanların küfre düşmesindeki sebep salih olan insanların zatında aşırıya gitmeleridir. Aynı şekilde gelin mesela Mekke toplumunun temel şirkine bakın. İşte Amr ibn-i Huzay dediğimiz adam, bu adam Mekke'ye ilk şirki getiren adamdır rivayete göre. Bu adama ne yapıyorlar? Çok önemsiyorlar bu adamı. Yani haddinden fazla önemsiyorlar din alanında. Bu adam da Şam tarafına gidiyor, bakıyor işte insanlar orada putlara tapıyorlar. Ne yapıyorsunuz diyor? Diyorlar işte bu biz yardım istediğimizde bunları Allah'la aramızda aracı yaparız. Ee, bunlardan isteriz diyorlar. Onlar da diyor ki, o da diyor ki bir tane bana verin de ben de kavmine götüreyim o zaman. Getiriyor kavmine. Şimdi millet diyor ki Amirimli Huzay gibi bir adam yanlış yapmaz. Yani şimdi hepsi İbrahim'in dini üzerine bu insanlar. Yani bu da gidip yani gidip bir şey getirdiyse mutlaka bir bildiği vardır. Yani bizim Diyanet imamı bir şey söylüyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Boş kendi kafasından konuşmaz diyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Onlar hep bir toplum bir anda müşrik oluyor. Yani. İbrahim'in dini üzerine olan bir toplum, bir anda komple müşrik oluyor. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de şahıslarda aşırıya gitmeleridir. E şimdi e, daha sonra mesela gelin bakın Yahudi ve Hristiyanların şirkine, Hz. İsa'da aşırıya gitmeleridir, öyle değil mi? Onlar ne diyorlardı? İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler ne diyorlardı? Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Böyle dedikleri için de hem Mekke'li müşrikler, hem el Kitap, yardım isteyecekleri zaman Allah'tan değil de, dua ve duanın kapsamına giren ibadet şekillerini bu varlıklara yönlendiriyorlardı. Allah'la aralarında bunları ne yapıyorlardı? Aşı, aracı yapıyorlardı ve bunlardan istiyorlardı. Bakın bunun temel şirki neydi? Buydu. Yani salihler noktasında kabillerin şirki dediğimiz e, şirkin temeli neydi? Buydu. E günümüzde bakın gene aynıdır. Yani bugün mesela diyelim adam e, bunun sebebi nedir? Salih insanlarda olan geçici o eskiler salihmiş de şimdikiler salih de değiller de yani şimdi şeyh dedikleri adamlarda ne yapmalarıdır? Aşırıya gitmelerdir. Yani salihlerde de değil, fasıklarda aşırıya gitmeleri. Adamları ne yapmış? Adamları en sonunda şirke düşürmüş. Aynı şekilde hakimiyet noktasında şirke düşmenin tarihteki temel sebepleri de, sebeplerinden biri de yine nedir? E yine şahıslarda aşırıya gitmeleri. Yahudi ve Hristiyanların papaz ve rahiplerinde aşırıya gitmeleri, onlara yetkilerinin çok üstünde yetki vermeleri, onlara Allah'ın dışında Rab edinmelerine sebep oldu. Mesela bakın işte, onlar para ahbârehum ve rûhbânehum erbâben min dûnillâh Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Neydi buradaki Rab edinme? Peygamberimiz nasıl açıklıyordu? Allah'ın helal kıldıklarını haram kıldılar, Allah'ın haram kıldıklarını da helal kıldılar. Bunlar da bunu kabul ettiler. Yani din adamlarının bu sözünü kabul ettiler. Bu da sana hakimiyetteki şirkin temel sebebi nedir? Şahıslarda aşırıya gitmedir. E şimdi diyelim mesela zamanında bu fikri Türkiye'ye işte getirenlerden bir tanesi, mesela Adnan Menderes gibi, yani din adına bu işi yapan. Adnan Menderes çok da bir şey değildi yani böyle hani. Ama daha sonra mesela Erbakan. E bu işe el attığı zaman, Erbakan sevilen sayılan bir adamdı. Yani insanlar tarafından dini yönü, dini kimliği ön plana çıkmış bir adamdı. Onun etrafında aşırıya giden insanlar ne oldular mesela? Hakimiyet noktasında hepsi şirke düştüler. Yani Erbakan Hoca, Erbakan Hoca dediler. Allah'ın helal kıldığını haram kıldı, haram kıldığını helal kıldı. İnsanlar da tabi oldular ona bu şekilde. Ve ne olmuş oldu? Ee, tabi oldular, bu şekilde insanlar şirke düşmüş oldular. Ondan dolayı kainattaki bütün sapmanın temel sebeplerinden bir tanesi nedir? Temel sebeplerinden bir tanesi salih insanlarda aşırıya gitmedir. Bak bunun önünü alabilmek için Resulullah kendinde dahi aşırıya gitmeyi engelliyor. Yani e, Peygamberimiz kendi önünde ayağıya kalkılmasını yasaklıyor. Kendine olmadık lakaplarla kendisi övüldüğü zaman cariyeleri anında susturuyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Veyahut diyelim Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi kabrinin Allah'tan kendi kabrinin put edinilmemesini istiyor kabrinin mescid haline getirilmemesini talep ediyor. Kabirleri mescid haline getirenlere lanet okuyor. ben İsrail'in Hz. İsa'da aşırıya gittiği gibi bende aşırıya gitmeyin diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam hak etmesine rağmen yani Peygamberimiz ikramın her türlüsünü hak etmesine rağmen bunun önünü ne yapıyor? Bunun önünü alıyor. Niye? Çünkü Peygamberimiz biliyor ki dinde sapmanın temel sebeplerinden bir tanesi de salih olan övgüyü ve ikramı hak eden insanlarda aşırıya gitmek olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor. E, Peygamberimiz dahi e, kendisinin yüceltilmesini, aşırıya gidilmesini yasaklamışsa eğer başka insanlar nedir? E, aşırıya gitmemeye, yüceltilmemeye daha evladırlar. Çetin mücahedelere girişmek ve bu şeyleri kendine yasaklamak <gülüyor> konularında aşırılık ve zorluk batıl tevilleri ile sahibini amelleri tümden bırakmaya kadar götürebilir. Çünkü zorlaştırmak terke sebep olabilir. Tasavvufçuların durumu bundan ibarettir. Şimdi yine aşırılığın noktalarından bir tanesi de nedir? Aşırılığın noktalarından bir tanesi de kişilerin çetin, böyle kendi nefsimi yoracağım diye Allah'ın kendine yüklemediği görevlerle kişilerin kendilerine görev yüklemesi ve şey yapmasıdır. Bu şekliyle şey yaptıklarını zannetmeleridir bir şeyler yaptıklarını zannetmeleridir. Yazar diyor bu da zamanla neye sebep olabiliyor? Bu da zamanla kişilerin zorlaştırdıklarından dolayı terklerine sebep olabiliyor. Mesela diyelim, düşün adam ibadeti çok atmış, çok atmış, çok atmış, çok atmış. Dinde aslı yok ya bidat. Şimdi bu bidat bu adamı bir yere götürecek. Ya sapıklığa ya küfre götürecek. Kaçınılmaz yani bidatın insanı hayra ulaştırdığı bir yer olamaz şeriatte. Adam çok atmış, çok atmış, çok atmış. Şimdi en sona gelmiş kendi altından kalkamıyor. Yani mümkün değil. Budist ya gidip Budist gibi dağlarda, mağaranın içinde kendine zulmedecek veyahut da insanların içerisinde yaşıyorsa hayattan nasibini almak zorunda bu adam. Adam bunu da yapmıyor. Bu defa ne yapmış? Demiş ki peygamberimiz Allah diyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakın sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakın bize geldi. Bizim artık ibadet etmeye ihtiyacımız yok demiş. Adam ne yapmış? İbadeti kökten terk etmiş. Bak sana ne olmuş oldu? Küfre girmiş oldu. Dinde çıkarılan her bidat sahibini mutlaka kötü bir yere uğraştırır. Mesela aşırı günahkar insanlarda inkarcılık meyli yani inkarcılığa meyil baş gösterir. Niye? Şimdi adam o kadar günahta aşırıya gidiyor ki bunun karşılığını düşündüğü zaman adam bunu kaldıramıyor. Yani bu kadar günahın karşılığında cehennemde yanacak adam. Adam bunu kaldıramayınca da bu defa ne yapıyor? Kısa yollu bir çözüm buluyor kendine göre. Kısa yollu çözüm de nedir? Cehennemi inkar etmek. Yani adam ne yapıyor? Adam diyor ki cehennem diye bir şey yoktur. Kendince veyahut da Allah diye bir şey yoktur diyor adam. Kendince bu şekilde yani yapmış olduğu aşırılığın yükünü kaldıramayınca adam bu defa kendince kendi kendini kurtarmış oluyor. İşte bu şekilde olan aşırılıklar ee, yani ne aşırılık ve zorlaştırma? Dinde olmayan veya Allah'ın bize yüklemediği görevleri, insanların kendine yüklemesi de dinde sapmanın, yani bu, burada saymış olduğumuz şekillerde, mezhep bağnazlığı da buna dahildir, tarikat bağnazlığı da buna dahildir, cemaat ve işte e yönetimdeki insanlarda aşırıya gitmek de buna dahildir, veli ve evliya denilen salih insanlarda aşırıya gitmek de buna dahildir. Bir amelde aşırıya gidip dinin diğer yönlerini görmemek de buna dahildir. Allah'ın yüklemediği görevleri insanlara zorla yüklemek de buna dahildir. Bu kapsama giren her şeyde aşırı gitmek veyahut da zorlaştırmak da nedir? Ee, dinde sapmanın, dinde yeniliğin sebeplerindendir. İnşallah iki tane daha madde var. Biraz uzun maddeler, üzerinde durulması gereken maddeler. Onları da bir dahaki dersimize ne yaparız? Devam ederiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ